Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men febiyon bi ihsanin ila yevmi iddine emma ba'd Bugün 16 Şubat 2014 Pazar İlmi Faydeler serisi derslerimizin dördüncü dersi Geçen derste mecaza değinmiştik biraz Kısaca yine değinelim Yerim kalmıştı zaten. Yerim kalmıştı evet. Yine değinelim biraz. Şimdi mecazcıların indinde e, mecaz kısımları ayrılıyor tabi. E, kısımları ayrılıyor. İşte bir şey söyleyecektim de unutmadan şunu not alayım. Tamam. Ee, mecazların indinde mecaz kısımları ayrılıyor. kısımlara ayırıyor, ayırıyorlar mecazı. Mecazı kabul edenler mi? Tabii kabul edenler de e, kısımları ayırıyorlar. Ama ayırırken de aralarında ihtilaf var. Yani kaç kısım ayrılır şeklinde. Yani meşhur olan kısımlardan bir tanesini alalım. Meşhur En meşhurunu demiyoruz. Meşhur olanlardan bir tanesini alalım. Mecazı dörde ayır, ayırıyorlar. Hani mesela biz geçen derste ne demiştik? Mesela elil Kariye. Değil mi? Evet. Köye sor. Biz buna baktığımızda demiştik ki bu mudafın hasfıdır. Tamam mı? Mudafın hasfıdır. Mesela is'elil karye köye sor. Yani köyün ashabına sor. Ashab kelimesi burada hasf olunmuştur. Dedi ki i̇bn Malik de diyor ki hasfu mâye ulemu caizu. Bilinen şeyin hasfı caizdir. Ancak onlar bunu da mecazdan sayıyorlar. O yüzden mecazın çeşitlerinden bir tanesi diyorlar ki mecazun bin naksı diyorlar. Naks ile yani eksiltme yoluyla mecaze gitme. Yani köy ashabına sor demiyorsun, ashabı eksiltiyorsun tabir sahise çıkarıyorsun. Tamam. Ama onu okuyan herkes orada bir ashab kelimesinin zorunluluğunu biliyor. Ona da ne diyorlar? Bu da onların indinde mecaz. Bu da mecazcıların indinde mecaz genel anlamıyla mecaz. O yüzden mecazun bin e, biz e, bil e, mecazun bil, e, bin naks diyorlar. Eksiltme yoluyla mecaz. Bu mecazın çeşitlerinden bir tanesidir buna da işte örnek verdikleri zaman bir sürü örnek veriyorlar Bunlardan bir tanesi de az önce söylediğimiz ayet was 50 kariye köye sor tamam Yani köy ashabına sor demek. Ondan sonra mecazın diyorlar çeşitlerinden bir tanesi mecazun binnaksın yani eksiltme yoluyla mecazın tam tersi mecazun bir ziyade ediyorlar ziyade yoluyla mecaz Mesela buna da diyorlar ki Kemis lihi şey onu örnek veriyorlar ya yani bunun onun benzeri yoktur Neyse kemislihi şey onu bunu yazmamız lazım ki anlayalım Evet şimdi önce is Elilvas elil, elil kariye alalım mesela şöyle yapalım ves el. ves elil bu karriyete bu neyin örneği? Köye sor. Bu mecazun bin naks. Eksiltme ile mecaz. Has bile mecaz yani. Mecazun bin naks. Diyorlar ki bakın. -el -il aslında bu arada eshab kelimesi vardır. Yani eshabel kariye -es -es demektir aslında bu. Köyün halkına sor. Eshab halk diyelim. Yani, halk. Tamam. Buna mecazın bin naksi. Biz ne diyoruz? Bu mudaftır normalde. Bu da ne? Mudafın, mudafın hasf olması zaten nedir? Arap dilinde maruftur. O yüzden İbni Malik diyor ki hasfı ma'yu ulemu caiz. Bilinen şeyin hasfı caizdir. Bilinen şeyin hasfı caizdir. İkinci olarak mecazun bir ziyade diyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım ki kasıtlarını anlayalım. Le ise ke mitlihi ki şeyun onun. onun misli yoktur. Misli gibi K ne demek normalde? K gibi, değil mi? Ne demek misil? Misli. Yine demek onun. Ayet ne oldu? Onun misli gibi yoktur. Ya, sanki Allah'ın bir misli var burada. Allah'ın misli var ama onun misli gibi yok. Yani bunu bir şekilde aldığımızda haşa sanki Allah'ın bir mislini önce ispat ettik ondan sonra onun misli gibi yok dedik. Türkçe mantıkla da baktığımızda iyi düşündüğümüzde bu problem değil mi? Onun misli gibi yok. Onun gibi yok dememiz lazım. Onun, gibi, onun misli gibi niye diyelim ki? Allah'ın misli yok. Burada dursun. Tamam. Allah'ın misli yok. Dolayısıyla diyorlar ki biz bu ziyade anlamdır diyorlar. Bu diyorlar burada e, gibi kelimesi gibi kelimesi burada fazlalıktır diyorlar. Peki Allah'ın kelamında nasıl fazlalık olur? Bu maruftur. Ee, bir kelime, harf fazla geldiği zaman o tekip ifade eder. Kaba bir anlamıyla öyle söyleyeyim anlaşılsın. Diyorlar ki buradaki gibi fazladır diyorlar. Eğer biz bunu fazla, e, fazla kabul etmezsek anlamı şöyle olur. Allah'ın misli gibisi yoktur. E Allah'ın misli yok ki gibisi olmuş ol, olsun veya olmasın. Dolayısıyla biz bunu ziyade yapalım ki şöyle olmuş olsun. Onun misli yoktur olmuş olsun. Misli gibi yoktur değil, misli yoktur olsun. Tamam? Türkçe mantıkla da onun misli gibi yoktur ile onun misli yoktur arasına ayırabiliyoruz değil mi? Çok açıktır yani. Dolayısıyla diyorlar ki biz buradaki ziyadeyi bunu ziyade olarak kabul etmezsek problemdir. Ziyade olarak kabul edeceğimize göre mecazi ispatlamış oluyoruz onun mislinin onun misli gibi yoktur demiş oluyoruz gibi atıyoruz burada. Ve problem çözülüyor. Biz de diyoruz ki misil kelimesi Arap dilinde çok yaygın ve meşhur Kur'an'da da zat anlamında kullanılmıştır. Zat. Dolayısıyla gibiyi ispat etmenin bir problem yok. Onun zatı gibi yoktur. Ha? Mesela misluke la yef'aluhaze Arap der. Misluke la yef'aluhaze yani senin zatın böyle yapmaz der. Misluke la yef'aluhakeze Kötü bir şey yapıyorsan Arap der ki ya senin mislin yani sen böyle yapmaman lazım. Sen normalde böyle yapacak birisi değilsin anlamında. Yani misil zat hakkında kullanılıyor. Biz bunu zat olarak anladığımızda problem çözülür mü? Problem çözülür. Onun zatı gibi yoktur. Şey, onun evet zatı gibi yoktur. Doğru mu? Ve, ve daha başka bir sürü e, cevap da verilebiliyor buna yani. Tamam Bu da, dursun, bu da mecazun nedir? Mecazun bil nakıl. Şey, mecazun bir ziyade. Ziyade ile mecaz. Bunlardan, e, bu. Bunlardan bir tanesi de örnek verdikleri, mesela mecazun, e, diyorlar ki, mecazun bil istiara, istiara yoluyla mecaz, mesela aynı geçen derste örnek verdiğim gibi, yıkılmak isteyen bir duvar gördüler, duvar görmek ister mi, oradaki e, ist, şey, yıkılmak ister mi, duvarda isteme, eee şey duygusu vesaire sıfatı var mı yok diyorlar. Dolayısıyla olmayacağız. Biz ona geçen ders verdik. Buna mecazın istiare diyorlar. Yani duvarın yıkılma pozisyonunu insanın istemesine benzetip duvara böyle bir mecaz yoluyla böyle bir vasıf vermek. Buna istiare diyorlar. İstiare yoluyla nedir? Mecaz. Biz de bunun ceza, cevabını verdik. Herkesin sıfatı kendine göre nedir? Hakikattır. Mecaz <gülüyor> değildir. Yine e, mecazın kısımlarından bir tanesi ki zaten asıl bunun üzerinde döner mecazın çoğu. O da nedir? İşte aslan normalde yırtıcı hayvan içi de, içindir. Sonra insan içinde kullanılmıştır. O da nedir bu mecazın ismi? Mecazun bin nakil. Nakil ile mecaz. Yani hayvan hakkında kullanılan bu aslan kelimesi insan güçlü insan hakkında kullanılmaya nakledilmiştir. Aynı zamanda mecazun bin nakil. Buna da öyle örnek veriyorlar. Bunların da geçen derste ne yaptık? Ce cevabını verdik. Tamam. Şimdi bunu da anladıktan sonra mesela Zerkeşin'in Ulumul Kur'an'ı var. Mesela mecazı kabul edenlerden, mecazılardan. Diyor ki bu zaten hani akaidde aka de eşarilere meyleden, bunlar mecazı kabul edenlerden diyor ki, muhakkiklerin çoğunun indinde, bu çok önemli bir bilgidir. Çünkü mecazi kabul edenlerin itiraflarından bir tanesidir bu. Diyor ki, muhakkiklerin indinde bir de muhakkiklerin indinde ifadesi de ayrı bir önem taşıyor. Muhakkiklerin indinde mudafın hasf yani hasf, mecaz olarak isimlendirilmezler. O yüzden veselil karya falan hepsi gitti. Bu iyi bilmemiz lazım. Bizzat bunu el burhanda söylüyor ezzer keşiğim. En üstün bir altındaki rafı görüyorsun. Onun en sonundaki dört ciltlik kitap. işte o Burhan'a. Tamam. Evet. Bunu da anladık. Bu faydayı da bitirdik. Başka bir fayda. Mecaz bitti mi şu an için? Mecaz yeter bu kadar bilgi. Çünkü konumuz, yani dersimiz mecaze has değil. Faydaları bir fayda. seri şeklinde alalım. Hı? ...ken ...onun devamı şeklinde... ...olur. Veya bugünkü birinci fayda şey diyebiliriz... ...mecazı dört kısma ayırıyorlar... Evet. ...faydası bu ikinci faydamız Şimdi... E, ...mesela emir ne? Emir diyoruz ki... ...karşı taraftan bir şeyi talep ediyorsun bu talebi gerçekleştirirken bunu bir ile kullanıyorsun, emir sihgasıyla. Türkçe'de mesela yap, et, git, gel. Bunların hepsi nedir? Emir sihgasıdır siga olarak. Dolayısıyla biz bir insana şunu yap dediğimizde zahiren o nedir diyorlar, emir diyorlar. Ama şöyle bir problem var. Problem değil aslında bu. Şöyle bir durum var diyelim, şöyle bir detay var. Bunu da bilelim, usul fıkıhta konuşurlar bunu. Mesela ben Allah'a emir sigası kullanmıyor muyum hiç Allah'a karşı? Kullanıyorum çok. Ya bana ev ver, araba ver, değil mi? Ver nedir? Emir sigasıdır. Evet. Ya Rabbi beni zengin et, ya Rabbi böyle yap, böyle yap. Bu emir sigasıdır. Aynen öyle. Ee, peki bazen ben bir şeyden bir karşı taraftan bir e, ricada bulunuyorum. Onda da emir sigası kullanıyorum şu kalemi uzat diyorum mesela ama burada ricadır. Ses tonumu da belki o an hafifletiyorum. Yapar mısın demiyorum da yap da diyorum bazen. Bu da maruf Türkçe'de. O yüzden emir sigasını mertebelere bölüyorlar. Şöyle anlayacağız emir sigası. Ne zaman emir olur? Şu beyt ezberlenecek. Emrun ma'a istihla feaksuhu dua ve tasavi iltimasun vaka'a. Şimdi tek tek bunu anlayalım. Emrun ma'a istihla üst mertebeden Gelirse emir sigası, yani üst mertebeden bu siga gelirse emir ifade eder, yukarıdan aşağıya, mesela Allah'tan kullara, peygamberden ümmetine, e, patrondan işçisine emir sigası e, yöneltildiğinde bu emirdir, emir ifade eder. O yüzden emrun maa istila, istila üst mertebe demek. İstihlâ ile beraber emrun olur. Tamam mı? Emrun, emir olur. Neyle? Ma istila, üst mertebeyle kullanıldığında. Ve aksuhu dua, tam tersi dua olur. Yani en alttan üstte. Mesela patronuna e, diyorsun ki emir sigasıyla ki Türkçe'de belki bu pek oturmuyor ama e, Allah'la kulları arasında alalım biz alt mertebedeyiz değil mi Allah azze ve celle varlıkların en üstünü biz Allah'a emir sigası kullandığımızda siga olarak yapı olarak bu dua olur. Yani alt mertebenin üst mertebeye emir sigasını yöneltmesi ona ondan isteğini ona ondan istekte bulunduğunu gösterir. İstek ifade eder, dua ifade eder. O yüzden diyor ki e beyitte emrun ma isti ila yüksek mertebeyle birlikte emir olur. Ve aksuhu dua, tam tersi dua olur. Ve fittesavi iltimasun vaka'a. Ve fittesavi eşitlikte iltimasun vaka'a vuku bulur. Ne? Bir rica tabirseksine. Rica vuku bulur. Yani ne sen benden üstünsün, ne ben senden üstünüm, emir sigası kullanıyorum. Bu nedir? Bir ricadır aslında. Tamam Bu böyle ezberlenecek emir. Ne zaman emir olur? Emrun ma'a istila. Ve aksuhu dua ve fittesavi feltimasun vaka'a. Mesela sahabe diyor, ya Rasulallah, bana şu hayrı göster diyor, bak. Göster. Doğru mu? Göster diyor. Bu emir sigasıdır. Dulleni mesela, bana göster, delalet et bana. Değil mi? Bu nedir? Aleyhissalatu vesselam'dan duadır, ricadır, istekte bulunmaktır. Tamam mı? Evet. Şimdi nice emirler var, bu emirler başka bir faydaya geçiyoruz. Nice emirler var, bu emirler, ee, zikrediliyor bazen ama bildiğimiz emir yani zorunlu bir talebi kastetmiyor. Bunun bir sürü sebepleri olur. Bu sebeplerinden bir tanesi ne? Mesela Allah Kur'an'da veya Resulünün diliyle sünnette bir hüküm emrediyor. Ama bu hükümü vacipliğe, vücutluğa delalet etmeyen bir hüküm olduğunu başka naslarla ne yapabiliyoruz? Anlaya biliyoruz değil mi? Ee, mesela işte Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve izâ haleltum Siz ihramdan Çıktığımızda avlanın. Şimdi Allah Azze ve Celle avlanın dediğinde bu bir sihri olarak emirdir. Ama vacipliğe delalet ediyor mu bu emir etmiyor. Demek ki emir her zaman vacipliye delalet etmiyor. Peki emir ne zaman vacipliğe delalet eder dediğimizde diyeceğiz ki emir karinelerden tecerrüt ettiğinde yani karinelerden soyutlandığında vücutluğa delalet eder. Diyoruz tamam. Emir karinelerden tecerrüt ettiğinde vücudluğa delalet eder. Yani bir emir geliyor Kur'an sünnette ve bunu e, emir olmaktan, zorunlu emir olmaktan çıkaran herhangi bir karine yok. Ne bizzat delinin önünde arkasında yani siyakında ne de harici bir delille. Kur'an'dan veya sünnetten başka bir ayet ve hadisle ne bunu şey yapan, e, bunu emirlikten ha, emirlikten çıkaran yani zorunlu talepten çıkaran bir delil yoksa bu vacipliğe delalet ediyor. Peki bu ihtilaflıdır tabii fakülte fuku, fuku arasında. Şunu da tekrarlayayım, ben dersinin en başında söyledim. Burada ne söylersen söyleyeyim, mutlaka ben onu tercih ediyorum anlamında değil. Bazı yerlerde tercihimi söyleyebilirim, bazı yerlerde söylemem. Sustuğum yer tercih ettiğim anlamına gelmez. Böyle faydeler işliyoruz. Bunlar alimlerin de bu karar kılınmış meseleler. Şimdi bunlar bu mesele ihtilaf edilmiştir. Kur'an'da sünnette emir geldiği zaman ve bu emir karinelerden tecerrüt ettiği zaman yani herhangi bir karine yoksa onun zorunlu bir emir olup olmadığını gösteren veya zorunlu bir emir olmadığını gösteren bir karine yoksa bu neye delalet eder? Usulcilerin çoğuna göre bu vacipliğe delalet eder ama buna müstehaplığa delalet eden, eder diyenler de olmuştur. Müstahaplığa delalet eder diyenler de olmuştur. Ee, peki dedik ki... E, Çoğunluk ne diyor? Emir karinelerden tecerrüt ettiğinde vacipliğe delalet eder. Buna diyorlar üç şey delalet eder. Üç delilimiz var buna. Bu üç delil ezberlenecek. Birincisi Kur'an'dan, ikincisi sünnetten, üçüncüsü Arap dilinden delilimiz var ki emir sigası asıl olarak vacipliğe hamlulur. Ta ki o emri yumuşatan, müstahaplığa, sünnetliğe hamleden, zorunlu olmayan bir talebe hamleden bir delil buluncaya kadar. Tamam? Buna diyorlar ne dedik? Kur'an, sünnet ve lügat bu usule, bu kaideye delayet eder. Kur'an'dan şunu deli getiriyorlar. Nur Suresi 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ fitnetun ev اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ve acı verici bir azabın kendilerine ulaşmasından sakınsınlar. Onun emrine muhalefet edenler şöyle şöyle azaptan sakınsınlar diyor. Normalde emir asıl itibariyle müstahaplığa delalet etseydi bir taifenin görüşüne göre azapla birlikte zikredilmezdi. Bu da gösteriyor ki emir neye delalet eder? Asıl itibariyle zikredildiğinde vücudluğa delalet eder. Delil فَالْيَحْزَرِ اللَّز۪ينَ يُخَالِفُونَ an emri. Onun emrinde muhalefet edenler şundan sakınsınlar. Neyden? Kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Bu ayeti ve benzer ayetleri ne yapıyorlar? del getiriyorlar. Bu ayet ezberlenecek 63. İkincisi Buhari ve Müslim'deki gelen rivayette Ebu Hurayre'den gelen rivayette Aleyhisselatu vesselam şöyle diyor. Diyor ki: "Le'la en eşukka ale ümmeti ile emertuhum bisivaki ma'a kulli salatin ve a'inda kulli salatin." Farklı lafızlar var. Eğer ümmete meşakkat olması söz konusu olmasaydı her namazla birlikte Ney? Onları misvak kullanmayı emrederdim. Eğer emir vücubluğa delalet etmeseydi bir meşakkat söz konusu olmazdı diyorlar. Tamam? Bir meşakkat söz konusu olmazdı diyorlar ki e, bir problem olmazdı yani Aleyhisselatu vesselam emre derdi. Nasılsa emir vücubluğa delalet etmiyor, değil mi? Onların mantığıyla. Emir nasıl vücutla delalet etmiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmesinde bir meşakkat olmazdı. Demek ki emir vücutla delalet ediyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunu meşakkat olarak görüyor. O yüzden diyor ki şu Kale ile emir tüm bir sivâki makûlî sanatin. Bu rivayet de böyle iz Üçüncüsü lügattan delil veriyorlar emrin vücutla delalet ettiğini. Diyorlar ki bir efendi üst mertebeden alta şimdi günaltiyoruz ya. Bir efendi köresine su getir diye emretse su getir ifadesini kullansa köle de onu yerine getirmezse kınanmayı hak eder insanların da örfünde. Yani e, zorunlu bir şeyi yerine getirmediğini anlar diyor herkes. Bu da, iskinilme sözünün, yani bana su getirdeki emir sigasının zorunluluğa delalet ettiğini gösterir insanların örfünde de dilinde de. Tamam. Bunu da bu şekliyle bileceğiz. Şimdi kademe kademe dedi ki emir şeyine yani Allah Azze ve Celle biz Allah'tan isterken rica oluyor. Dua oluyor. Dua oluyor. oluyor. Eşit olunca mı? Yani eşit olunca bir, hani bir rica oluyor. Biz Eşiten mesela, kastın, Yani benle sen mesela bir şeyimiz yok. Birbirimize bir üstünlüğümüz yok. Yani mesela ikimiz işçiyiz bir yerde çalışıyoruz. Şu makası bir uzat diyorsun. O bir ricadır aslında. Emir değildir yani. Uzatmayabiliriz. Hani git al der adam sana. Doğru mu? Ama, Ama Allah'a sen dersen ki yok takmıyorum o zaman cezalandırırsın. Ama eşit seviyedeki adam sana bir şey yapamaz. Mertebe olarak. Yapmaya hakkı yok en azından. Öyle diyeyim daha doğrusu. Üst seviyeden az seviyeden. Emir. emir. Alttan üstte dua. Allah'ım bana ev ver. Ver. Emir sigasa ama bu dua ifade eder. Sana diyorum ki ses kamerayı aç, kamerayı kapat. Bu bir ricadır aslında. Ama samimiyetten dolayı biz ne yapıyoruz? Bu türlü kelimelerle birbirimizi muamelede bulunuyoruz. Neyden sonra gelen emir önceki hükmüne döner. Yeni bir şey. <gülüyor> Yeni bir faydamız. Şimdi şöyle diyelim. Neyden? Nehiden. Sonra gelen emir önceki hükmüne döner. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi dedi ki emir aslı itibariyle vücutluğa delalet eder dedi usulcüler. Emir aslı itibariyle vücutluğa delalet ediyor. Ancak bazen nehiden sonra bir emir geliyor. Mesela Allah Azze ve Celle e, bir şeyi nehyediyor. Sonra ne yapıyor? Onu emrediyor. Nehiden sonra gelen emir, vücutluğa mı delalet eder, yoksa müstehaplığa mı delalet eder, yoksa mübahluğa mı delalet eder? Mesela Allah Azze ve Celle örnek verelim. Şimdi Allah Azze ve Celle ihramlıyken avlanmayı yasaklıyor, doğru mu? Bu nehi mi? Nehi. Bunu iyi bilelim nehi. Sonra Allah Azze ve Celle bu nehiden sonra o nehyettiği şeyi emrediyor mesela ne diyor İhramdan çıktığınız zaman avlanın şimdi önce avlanmayı nehyetmişti nehiden sonra bir emir geldi Ne? avlandıktan sonra şey e, e, e. ihramdan çıktıktan sonra avlanın şimdi buradaki avlanma nedir vacip midir müstehap mıdır emir midir, vücut mudur müstehap da değil aslında mübahtır raci olan müstehap değil mübahtır raci olan evet şünnet oluyor Şimdi böyle bir tartışma var. Nehi'den sonra gelen emir neye delalet eder? Nehi'den sonra gelen emir neye delalet eder? Bazı alimler vacipliğe delalet eder demişlerdir. Bazı ulu getirmişler. Tabii hepsinin delili var tartışmada. Hepsine örnek verelim o zaman. Vereceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bazı alimler demiş ki nehi'den sonra gelen emir vücuplağa da döner delilleri ne? E çünkü emirdir bu kardeşim. Vucukluğa delalet eder. E sen bana bir tane emir getirirsen nehiden sonra vucukluğa delalet etmeyen onun için bir karına var derim ben. Ama asıl itibariyle emir emirdir diyorlar. Bunu meşhur e, usulcülerden söyleyenler var. Mesela kavati'ul edillenin sahibi sem'ani. En büyük meşhur usulcülerdendir. Usul fıkı vardır. Tahkikli hali altı ciltlik usul fıkı yazmıştır mesela. Velhasıl tartışmalıdır. Başka söyleyen usulcüler de vardır. Muasırlardan da vardır. Bazıları demiştir ki sünnete döner. Tamam o zaman. E, İran'dan çıktığımız zaman avlanacak mıyız? E, bunlara göre mi? <gülüyor> Diyor ki avlanmayacağız. Avlanmamamızın sebebi diyorlar. bu e, ve Vesselamın fiili bu emri yumuşatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yapmıyor sahabelerine bunu yaptırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Velhasıl bu tartışmalı. Ben bir tercihimi söylemeyeceğim bu konuda. E, em, e, velhasıl dediğim gibi yani emirden sonra nehi Nehiden sonra gelen emir neye delalet eder? 3 görüş var. Birincisi vacip diyenler, ikincisi sünnet diyenler, üçüncüsü müstahap diyenler. diyenler. He mübah diyenler, evet. Bazıları diyor ki emirden sonra e, nehiden sonra gelen emir nehiden önceki haline döner. Bu müstahapsa müstahap. Vacipse vacipsa vacip. Bu da çok meşhur görüştür ama. En meşhur görüşlerden bir tanesidir. Hatta eee Hatta yanlış hatırlamıyorsam İbn Kesir'in tercihi bu. <gülüyor> ne getiriyorlar? Hepsini şimdi anlatırız kısaca. Öncelikle toparlıyoruz. Nehiden sonra gelen emir, nehiden önceki hükmüne ise ona döner diyorlar. Şöyle delil getiriyorlar. Hepsine diyorlar. Ön örnek verelim. Mesela öyle bir örnek getireceğiz ki biz nehiden önce vacipti, nehiden sonra da emir olunduğunda yine vacip hükmüne döndü. Mesela e işte Hayız kanından soruyor, değil mi bir tane sahabe? Ee, bayan sahabe Aleyhissalatu vesselam'a işte kanı hiç kesilmiyor. Hayız da oluyor ama kan devam ediyorusun süre. Ben nasıl ayırt edeceğim? Hastalık kanı, istihaza diyorlar buna. Diyor: "Fe iza aqbalat haydatu hayzın geldiğinde yani hayız müddetin geldiğinde akbelet seni karşıladığında fe da'is salate. Namazı bırak. Fe iza adbarat hayız senden gittiğinde fagsili anki deme kanlıyı yıka. Çünkü kan gelmeye devam ediyor ama hayız günün geçmiş. Kan ge devam ediyor. Onu hastalık kanı olarak sayılıyor yani. Taksili anki deme kanı yıka fümme salli. Sonra namaz kıl. Şimdi namazı bırak dedi değil mi? Hayız geldiğinde. Sonra ne dedi? Namaz kıl dedi. Nehiden sonra emir geldi. Namaz kıl diye. Şimdi namaz sünnet midir, müstahap mıdır, vacip midir? Vaciptir. Demek ki bak nehiden sonra emire bakıyoruz. Nehiden önceki hükmüne bakıyoruz. Değil mi? Burada namaz kıl emri namazı terk et emrinden sonra geldi bu hadiste. Doğru mu? Şimdi namaz kılın hükmü, nehiden önce neydi? Vacipti. Vacipti. Hayız olm, hayız değilken kadın ne yapacak? Namaz kılacak. Vacipti. Aynı eski hükmüne geri döndü. Tamam? Şöyle biraz tahtada işleyelim bu konuyu. Bu öğrenme biraz. Şimdi nehiden. Hahtamız da mübarek. Gelen emir. bir Emir iki nokta diyelim. Bir, birinci görüş vacipliğe delalet eder. İkinci görüş müstehab. Yani evet. şey, üstüne mübah. Evet. Üçüncüsü mübah. Hepsini de delilleri yapmayacağım yani. Evet. Karar vermek de zor yani. Biz o kadar tartışmasına gitmiyoruz. <gülüyor> evet. E vacip, müstehap, mübah. Tamam. <gülüyor> Dördüncü bir görüş daha söyleyelim. Nehiden, emir, o emir, nehiden önceki hükmü neyse, neyse, ona döner tamam mesela vacip diyenler diyorlar ki örnek veririz birçok örnek var bizim elimizde i̇şte namaz, mesela namaz daha çok var yani mesela diyor ki ha, hayız geldiği zaman hadiste geldiği zaman doğru mu namazı bırak bırak namazı bırak nehi mi hı hı. nehi geldi değil mi namazı bırak hayız gittiği zaman kanını yıka namazı kıl emir mi hı hı. bu emir nehiden sonra geldi değil mi nehiden peki bu nehiden önce Bak. namaz kılma emrinin hükmü neydi vacipti, vacipti. Demek ki bak, nehiden sonra gelen emir vaciptir diyorlar. Nehiden sonra gelen emir müstehaptır diyenler, müstehaptır diyenler, tamam Nehiden sonra gelen emir müstehaptır diyenler, şöyle diyorlar, ben sizi kabir ziyaretinden men etmiştim, yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edin, ziyaret edin. Müstah kabir ziyareti nedir? Müstahap. Bak yasaktan sonra geldi. Doğru mu? Evet. Müstehaplığa delaleti diyorlar. Demek Nehiden sonra gelen emir nedir? Müstehaplığa döner. Evet. Ya önemli değil. Şimdi ben yer açacağım. <gülüyor> üç Şimdi müba. üç. Mübahtır diyorlar. Şey Mesela اِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا Değil mi? Mesela ihr ihr ihramlıyken avlanmayın diyor. Avlanmayın. Nehi Tamam Avlanmayın İhramdan çıktığınız zaman avlanın Bu da nedir? Emir Avlanın emir, emir. Nehiden sonra geldi doğru mu? Evet. Ne ifade etti? Mübah Bunu da alıyoruz şöyle mübaha Tamam evet. Şimdi mesela alışverişi bırakın Cuma günü Değil mi? Emir, emir sonra yeryüzüne dağılın yani alışverişi bırakın nehi pardon alışverişi bırakın nehi sonra yeryüzüne dağılın alışveriş yapın emir şimdi diyebilir miyiz yeryüzüne dağılmak vaciptir diyemiyoruz yani gidip yatabilirim ben alışveriş yapmayabilirim müstahaptır da diyemeyiz tamam mübahtır bir tane daha örnek verdik bak mübahtır diyenlere dördüncü de dördüncü görüşte diyor ki emirden önceki hüküm neyse ona döner bak diyor namaz diyor vacipti. Vacip oldu. Doğru mu? Kabir ziyareti sünnetti. Asıl itibar sünnet oldu. En mantıklısı da bu gibi geliyor. Ha, e, <gülüyor> avlanın hükmü... Sen hangisini tercih edin? Yok ama... çok önemli değil. Ya. Ama yani... En son yazdığım dördün bir madde daha şeymiş gibi sanki. Evet. Vallahi böyle bilelim. Kimin kalbini iyi mutmayınsa onu alsın. Ben bahse kapı açıyorum araştırdığı meselenin temelini bilsin kardeşler. Dileyen, dilediğini tercih etsin. Evet. Bu da bitti. Yeni bir şey alalım, bir tarif alalım. Umum diyoruz değil mi? Umum aslında şudur. Islılakta umum, lügatta şamil demek. Kapsama. Tamam mı? Lugatta kapsama demek, mesela biz hani umum diyoruz ya, umum. Lugatta şamil demek, eşşamil. Kapsama. Hani biz bu mesele umum dediğimizde ne? Altına giren tüm cüzleri, fertleri kapsıyor demektir o anlamda. tamam Mesela ıslahda şöyle diyoruz, iki veya daha fazla şeyi içine alan, kapsayan lafızdır diyebiliriz. Ma o ki amme kapsadı, içine aldı. Şey-eyni iki, şey ve fesaiden ve üzerine. Ve evet. Çünkü en az iki olacak ki umum diyeriz. Tekse zaten umumlu diye bir şey yok. Zaten tek meseleyi kapsıyor. İki şey ve üzerini kapsayan, örnek, e, üzerini kapsayan lafsa umum deriz. İki şey ve üzerini kapsayan lafsa, mesela al bunu bütün talebelere ver. Bu talebeler en az iki veya ikinin üzeri olacak ki umum diyebiliriz. Tamam yani yüceysel olarak. Mesela Arap der ki, umum ammeden geliyor değil mi? Amme. Bu amme kapsama mesela tu zeyden ve amran bil ata. Bu kelime de ezberlensin. Arap sözünden örnek umum. Umumun bu anlamda kullanıldığına dair. Amem tu zeyden ve amran bil ata. Ata vermek. Yani zeydi ve amrı bağışımla kapsadım. Bağışımla, vermeyle kapsadım. Bak umum kelimesini kullandı Arap bu cümlesinde. Ne kastetti? İki veya üzerine kapsamasını kastetti şimdi güzel bir fayda var yeni bir fayda şimdi biz diyoruz ki usul fıkhın içerisinde bazı külli değerler var bu külli değerler zaten Allah'ın işaretiyle yarhamukallah, aleyhissalatu vesselamın e, işaretiyle ve sahabelerin fiilleriyle bunlar işleve sokuluyordu bu usuller işleve sokuluyordu Kur'an sünnetin delalet ettiği anlamları anlıyordu sahabeler. Bunlarla amel ediyorlardı. İştahat ediyorlardı. Birinin haram dediğine birisi helal diyordu. Birinin mekruh dediğine birisi farz diyordu vesaire. Bunlar aralarında neydi? İhtilaf ediyorlardı. İhtilaf etmelerinin sebebi de zaten bu kaideleri bunlar iştahatlarında uyguluyorlardı. Biri bir kaideyi tercih etmiş, diğeri diğer kaideyi tercih etmiş vesaire. Şimdi e, bu kaidelerden bir tanesi de umumun delalet ettiği anlam. Şimdi Allah Azze ve Celle bize kitabında ve araşının diliyle, diliyle sünnetinde umum bir ifadeyle hitap ettiğinde o umum ifadenin cüzleri altına giren her şeyle biz muhatabızdır. Ancak onu taksis eden yani bu umum umumun dışına bazı fertleri çıkarması müstesna. Şimdi bu bir kaydedir. O zaman nedir kayde? Umum umumun delaletiyle amel etmeye gerektirir. Umum hitap o umum hitabın delaletiyle amel etmeye gerektirir. Bize umum bir hitap gelmişse o umumla amel edeceğiz biz. Tamam. Yani mesela Allah Azze ve Celle bize ölü eti size haram kıldı dediğinde bütün ölüleri biz ne yapacağız? Haram olarak kabul edeceğiz. Ancak dinin istisna kıldığı ölü etli varsa o hariç. Ki var mı? Var mesela balığın ölüsünü aleyhissalatü vesselam sünnetteki sözüyle ne yapmış? Taksis etmiş. Bu fertlerin dışına çıkarmış. Çünkü e, balık eti şey e, ölü eti dediğinde bunun içine balık balığın da ölüsü gider, hindinin de ölüsü gider, Değil mi? Ee, i̇neğin de ölüsü girer, kuzunun da ölüsü girer. Bütün hayvanların ölüsü ne yapar? Bu ifadenin içine girer. Ancak bakıyoruz bütün bu ifadenin altındaki bu fertleri Alabilir mi? <gülüyor> fertleri Aleyhissalatu vesselam e, bütün, bu umumun altına giren bütün bu fertleri aleyhissalatü vesselam itibar alıyor ki kendi indinde de ne yapıyor? Denizin e, şeyini, denizin ölüsünü bundan istisna kılıyor. Bu da aleyhissalatü vesselamın zaten bize ne söylediğine delalet ediyor. Bak bu ayet bütün ölüleri haram kılıyor. Bu balığın ölüsünü vehmettirmesin diye bakın ben size istisna kıldım demektir aslında. bu Şimdi şöyle diyoruz. Şöyle bir başlık atalım fayda olarak. Selef'in Umumun delalet, selef ul-umumun delaletiyle amel ederdi. Öyle diyelim. Kaydemiz ne? Selef, umumun delaletiyle amel ederdi. Ta ki onu taksis eden bir delil bulununcaya kadar. Buna iki örnek veriniz diyebiliriz. Bu iki örnek ezberlenecek. Birinci örnek, meşhur örneğimiz, Bukhari... Şey, o kısmen verilir. Aslında beyaz iplik tam olmuyor. Bukhari ve Müslim'deki İbn-i Mesud'dan gelen rivayette اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُوا وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, hidayet ve güven onlar içindir. Şimdi zulümü, biz hep ne diyoruz? Bu rivayeti eksik anlıyoruz. Eksik değil aslında, kısır anlıyoruz biraz. Arasında fark var. Mesela hep bunu neye hamlediyoruz? Aleyhisselatu vesselamın ashabı, sünneti anlamadığı yerde, yani şey Kur'an'ı anlamadığı yerde sünnete başvuruyorlardı. O zaman da aleysel salatü vesselam zaten yaşıyordu. Ona söylüyorlardı. Bu ayeti delil getiriyoruz ve hadisin de oradaki zulmü nasıl anlattığını örnek veriyoruz. Şimdi bu doğrudur. Bu zaten böyledir ama şunu da kaçırıyoruz. Demek ki sahabeler lafızların delalet ettiği anlamı, umum anlamı umum olarak kabul ettiler. Ediyorlardı ki bu onlara bu ayet onlara problem oldu da gittiler aleysel salatü vesselama sordular. Çünkü zulüm kelimesi Lugat itibariyle bir yapılmaması gereken şeyi yapmadır diyelim. Tamam yüzeysel. وَدَوَ الشَّيْءِ فِي gayri مَوْضَيَهِ Bir şeyi olmaması gereken yere koyma. Bir insan herhangi bir zulümde bulunuyorsa, bu zulüm dinden çıkarmayan bir zulüm bile olsa, tamam, en ufak bir günah da olsa onun da ismi nedir? Zulümdür. Çünkü günah yapılmaması gereken şeydir. Doğru mu? Zulümün da anlamı yapılmaması gereken şey. Dolayısıyla bir insan en ufak bir günaha da yapsa bu ayetin kapsamına giriyor. Yani onlar için bir emin, bir hidayet söz konusu olmuyor en ufak günahı işleyenlerde. Ve bu büyük bir problem oluşturuyor sahabenin indinde. Çünkü Allah burada umum derken büyük umum yani büyük zulüm, Allah burada zulüm derken büyük zulüm ve küçük zulüm ayrımı yapıyor mu bu lafızla baktığımızda değil mi? Yapmıyor. Büyük zulüm şirk ve küfür. Küçük zulüm küfrün altındaki her şey. Büyük günahtan en ufak neye kadar? Günaha kadar. Dolayısıyla sahabe geliyor diyor ki hangimiz nefsimize zulmetmedik ki? Yani hangimiz en ufakta olsa günah işlemiyoruz ki demek istiyorlar burada. Demek ki sahabenin indinde bu zulüm kelimesi neye delalet ediyormuş? En ufaktan en büyük günaha kadar olan bütün bu fertlere delalet ediyormuş. Zulüm kelimesi bütün bu fertleri barındırıyormuş. Demek ki sahabe Lafzın umumuyla amel ediyormuş. Sadece Aleyhisselatu vesselam geliyor, oradaki lafzın sizin anladığınız şeklinde umumu üzerine değil, şirkası olduğunu beyan ediyor. Onlara demiyor ya siz niye bunu umum olarak aldınız? Bu da sahabenin onların o amellerini ikrar ettiğini gösterir. Aleyhisselatu vesselamın sahabenin o amelini ikrar ettiğini gösterir. Hangi amel? Lafzı umuma hamletmeleri ameli. Tamam Bunu örnek veririz. Yine Bukhari Müslim'deki rivayet ve Tirmizi Nesey'de de var. Tirmizi Nesey'i özellikle zikletmemizin sebebi. Çünkü Bukhari Müslim dediğimizde diğerlerine gerek kalmaz. Ama bazen diğerlerinde farklı, önemli lafızlar gelir. onla da kayıtlarsın. Tirmizi ve Nesey'de de var. Oradaki çünkü lafızlar önemli. Şöyle diyor ki Men cerra <gülüyor> tevbehu huyala lem yenzurillahu ileyhi yevmel kıyameh İbn-i Ömer'den gelen rivayette ve vesselam diyor ki her kim diyor e, paçasını yani o giydiği elbisenin paçasını sürüklerse kibirli olarak Allah Azze ve Celle kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Doğru mu? Şimdi biz bu hükmün sünnetle erkeklere has olduğunu bildiğimiz için bu rivayeti duyduğumuzda aklımıza kadınlar gelmiyor değil mi? Ama teşri makamını düşün daha böyle e, her şey herkes yani bu kadınlar için mi erkekler için mi böyle bir şey yok. Nas yok daha. Yeni yeni işte teşri geliyor değil mi? Hükümler beyan ediliyor. Hemen bunu Ummu Seleme radıyallahu anh Ummu anlıyor. Bak biz duyduğumuzda Ummu anlamadık değil mi? Ya hemen erkeklere Çünkü neden? İşte selefiyiz. Neyle meşhuruz? Paçalar uzun. Paçalar kısa, sakallar uzun. Aklımıza erkek geliyor. E kadın tabii ki topuğun üzerinde giymeyecek. Topuğunu altında giyecek. Doğru mu? Ama bak Ummu Seleme böyle bakmıyor. Fe qâlet Ummu Seleme diyor rivayette. Ummu Seleme dedi ki fe keyfe nisa nisa'u bizi yûlihin o zaman kadınlar nasıl yapacak diyor bu eteklerini. قال yurhi yurhi ne şibran bir karış uzatacaklar ediyor ki izenten kaşife akdameh ama o zaman ayakları açılabilir diyor fe yurhihu ziraen bir zira uzatacaklar la yazidne leh bunun üzerine gitmeyecekler daha da uzatmayacak şimdi bu ayet men carrasahu khuyala her kim elbisesini kibirli olarak yerde sürün, sürdürürse sürütürse men carra her kim lafsı umum doğru mu men dediğimizde, her kim dediğimizde bu kadından mı bahsediyor, erkekten mi? Umum. O yüzden Ummu Selem'e bunu umum anlıyor. Hemen aleyhissalatü vesselam'a gidiyor, soruyor. Aleyhissalatü vesselam da olayın fıkhını anlatıyor. Demiyor sen niye burada men'i umum olarak aldın, her kim lafzını umum olarak aldın diye sormuyor. Demek ki bak sahabeler hep umumun delaletiyle amel ediyor. Şimdi buradan iki fayda çıkarabiliriz. Şöyle, sahabenin usul fıkıhla amel ettiğine dair bir örnek veriniz dediğimizde bu iki ayeti verebiliriz. Yine bir başlık dağıtabiliriz. Diyebiliriz ki, Selefin umumu, umumun umumun ile amel etmesine iki örnek verin Bunu ne yapabiliriz? Ama e, zikredebiliriz bu başlıklar altında. Şimdi umumun tarifini yapmıştık. Yeni bir faydaya geçiyoruz tabi. Şimdi biz umumun tarifini yapmıştık, değil mi? Ma, amme şey iki şey ve üzerine kapsayan, kapsayan lafızdır demiştik. Tam bunun ta, e, zıttı hası alalım. Veya şöyle taksisi alalım. taksis ne? İhracu bazı afrad el-ammi. İhracu bazı afrad el-am. Ne demek ihracu bazı afrad el umumun Umum fertlerini bir kısmını dışa çıkarmak. Umumun fertlerinden bazılarını kapsam dışına çıkarmak diyebiliriz umumun fertlerinden bir kısmını kapsam dışına çıkarmak. Yani mesela az önceki ayeti örnek verelim. Hani diyoruz ya, ölü et size haram kılındı dediğinde, ölü etin içerisine balığın da, değil mi? Ee, i̇şte ineğin de, devenin de ölüsü giriyor. Ayet gelip balığı çıkardığında bu kapsamın dışına buna ne diyoruz? Taksis diyoruz. Tamam? Bu kapsamın fertlerinden olan balığı bu kapsamın dışına çıkarma olayına ne deniyoruz? Taksis. İhracu bâd-i am diye ne olacak? Ezberlenecek. Yeni bir şey verelim. Fayda. Yeni fayda. Taksis kaça ayrılır? Diyelim. Taksisi şöyle ayırıyoruz. Taksis ikiye ayrılır. Ayrık ve bitişik taksis olmak üzere. Yani muttasıl, bitişik ve munfasıl ayrı. Mesela taksisun bil muttasıl, taksisun bil munfasıl derler. tamam? Muttasıl ve munfasıl taksis olarak ikiye ayrılır. Bununla bitirelim dersi. Muttasıl taksis, Şimdi, muttasıl, taksis ne demek? Bitişik taksis. Tamam. Bu ikisini e, tahtada gösterelim ki... <gülüyor> şey olsun. Anlaşılsın. Lillahi alennâsü hiccul beyti men isteta'a sebiyle men isteta'a ileyhi sebiyle. Ali İmran'da Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ali İmran 97 yazın. Ve lillahi alennâsü beyt Allah'tan güç yetiren kimselere Haç farizası vardır. Haç farizası vardır. Aslında Türkçe'de bu cümlede pek e, belli etmiyor kendini ama başka bir cümleyle yazalım. Çünkü Arapça'da daha... Arapça'da asıl bu belli olur. Türkçe'de biraz şeyini kaybediyor. O yüzden biraz kırık tercüme yapalım ki anlaşılsın. Allah insanlara hac farziyeti vardır. Ona aha, ona güç yetirenler için. Şimdi bakıyoruz. Allah'tan insanlara haç farziyeti vardır dediğimizde bu insanlar lafsu unundur tamam. Mı? Bütün insanları kapsar. İster bu insanlar güç yetiren insanlar olsun, ister güç yetirmeyen ne insanlar olsun. Ama bakıyoruz ayetin bizzat kendi içerisinde, dikkat ediyoruz, içerisinde bizzat. O yüzden buna bitişik taksis deniyor. Yani bizzat nasılsın? Kendi içerisinde. Güç yetirenlerle ne yapıyor? Güç yetirenlerle bu insanları taksis etmiş oluyor. Normalde insanların içine güç yetirenler güç yetirmeyenler hepsi giriyor doğru mu bu laf için? İnsanlar dediğinde hepsi giriyor. Ama Allah azze ve celle ayetin ifadesinde men istata kelimesi güç yetirenler için ne yapıyor? Şu güç yetirenler kelimesi şu yetirmeyenleri ne yapıyor? İptal ediyor. Tamam. Güç yetirenlerle bunu sınırlandırmış oluyor. Tamam. Güç yetirenlerle. Buna ne denir? Bitişik taksis. Bitişik taksis dememizin sebebi evet, taksisun bil mutfasil. Bitişik taksis dememizin sebebi ne? Bizzat tek bir nassın içerisindedir bu taksis. Tamam. Ama birazdan gelecek geleceği üzere munfasıl taksis var, ona da ayrık taksis deniyor. Nassın kendisi umum ama onu şey, taksis eden şey. ölü et, Evet. Onu taksis eden ayet delil hı hı. E, başka bir ayette başka bir, veya başka bir hadiste geliyor. Ayrı. Hı. Böyle bitişik değil buradaki Aynı ayetteki aynen. gibi. Mesela ona e, balık ölü etine e, örnek verelim. İki tane verelim anlaşılsın. Hep ölü eti ayeti olmasın. Şimdi ö, önce ölü etini verelim yine. Ölü eti haram kılınmıştır. İnne me harrama aleykumul meytede. Muhakkak ki Haram kıldı, haram kılınmıştır. Şimdi ölü eti umumdur, değil mi? Deve, inek, balık, koyun diyelim, hindi, hepsini kapsıyor. Şimdi aleyhissalatu vesselam geliyor, sahabenin bir kısmı. Ya Resulallah diyor, biz diyor e, gemide çalışıyoruz. Uzun e, deniz yolculuğuna çıkıyoruz yani. Yanımızda içmek için tabi su alıyoruz. Ancak diyor biz onu içsek abdestimize kalmıyor. Abdest alsak içmemize yetmiyor. Ne yapalım diyor. Deniz suyla abdest alalım mı onu soruyor. Aleyhissalatu vesselam da ne diyor. Huvettahûrû ma'uhu. Deniz suyu temizdir. Huvettahûrû ma'uhu elhillü meytetuhu. Ölüsü de helaldir diyor. Şimdi bu bir hadistir doğru mu? Bu ayetin bizzat içinde değil. Yani ayrı bir delilde ayrı bir nasla gelmiş. O da nedir? Hadis. Ayrı geldiğine göre şu hadis şöyle diyelim, burada diyelim. Bu nastan ayrıdır. Ne yapıyor bu nası? Taksis ediyor. Ne yapıyor? Şuradan balığı iptal ediyor. Deve, inek, koyun, hindi ve diğer ölülerin hepsi haram. Ama balık ne? Harik. Bu ayrık taksis. Başka bir delille geliyor. Bir tane daha örnek verelim. Mesela Allah Azze ve Celle... Ayette ne buyuruyor? Yusikumullahu fi evladikum Allah evlatlarınız hakkında size şu vasiyeti bulunuyor. Lizzekeri unseyn unseyeyn. Lizzekeri misluhazzil unseyeyn. Erkek için kadına verilen iki pay vardır mirasta. Tamam. Erkek için kadına iki pay vardır. Şöyle diyelim. Erkeğin kadına nispetle iki payı vardır. Şimdi bakın bu erkek kadın, meselemiz hiç bu değil. Neden? Şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? Evlatlarınız hakkında. Evlatlarınız hakkında vasiyette bulunuyor. Doğru mu? Evlat kelimesine kim de giriyor? Erkek de giriyor, kadın da giriyor. Yani bütün evlatlar bu evlat kelimesine giriyor mu? No, dolayısıyla her evlat mirastan pay alacak. Bu erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Tamam mı? Bütün. Yani iki kat var ya bu bizi ilgilendirmez. Konumuz o değil. Erkekle kadına mirastan pay düşüyormuş. Doğru mu? Bu kafir erkek veya kafir kadın veya Müslüman erkek ve Müslüman kadın ayrımı var mı? Dolayısıyla onun oğlu, miras veren oğlu, kızı kafir de olsa, Müslüman da olsa, keza erkek kafir, Müslüman. Bu ayetin kapsamına göre hepsinin miras alması lazım. Kafir de olsa e, Müslüman da olsa fark etmiyor. Doğru mu? Çünkü neden? Evlat lafzı umumdur. Kafir evlat veya Müslüman evlat diye ayırıyor mu? Ayırmıyor. Ama ve vesselam geliyor. Ne diyor? Müslim Buhari'müsindeki rivayette. La yarisul muslimul kafire ve kafirul muslime. Ne Müslüman kafire ne de kafir Müslümana mirasçı olabilir diyor. Demek ki bu evlatlardan kafir olanları istisna aklıyor Kafir olan kadınları veya kafir olan evlat erkekleri ne yapıyor? İstisna kılıyor. İstisna. Bunları denir taksisun bil munfasıl. Ayrık taksis. Ayrı bir delilde geliyor. Bizzat ayetin içinde değil. Böylece bu da Anlaşılmış oldu. Tamam. Şöyle. Taksis kaç ayılır? Bu ikiye ayılır şeklinde ezberlenecek. Taksisun bil muttasil. Taksisun bil munfasil şeklinde. Taksisun muttasil'e bir örnek. Bu ayet ezberlenecek. Ve lillahi alel nasuhid cülbeyti men istatâ ileyhissevîle Ali İmran 97 ezberlenecek. Munfasıl'a örnek bu? Bu örnek. Munfasıl'a örnek de... Işte, 297. Munfasıl örnekte Nisa 11 ezberlenecek. Yu fi evladikum liz-zekeri Allah size evlatlarınız hakkında şu vasiyette bulunuyor. Erkeğe kadının iki payı vardır. Bunu taksis eden munfasıl rivayet de ezberlenecek. Bukhari içindeki la yerithu peltekse'dir. La yerithul muslimul kafira ve lel kafirul muslima. Ne müslüman kafirene de kafir Müslümana mirasçı olabilir. Burada bırakalım Allahu alem sallallahu